Enlem ve Boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 143 Temmuz 2020 Başladı. Hoş geldiniz. <gülüyor> Eğrenceli İngilizce Merhaba değerli dinleyenler, yine yeni bir Enlem ve Boylam'dan sevgiler, saygılar. Daha önceden defalarca kez programımıza konuk olan değerli Mehmet Çoğal Bey, bir kez daha program konuğumuz, kendisi şu an Amerika'da, ben Türkiye'de, ortak olarak deyimler üzerine odaklanan bir diyalog gerçekleştireceğiz. Daha sonra bunun açıklaması üzerinde duracağız ve hocamıza, Hoş geldin diyoruz. Merhaba May Birgin, hoş bulduk. Diyaloğu aldığımız kitap Speak English Like American. Kitabı sen önerdin. Hocam yazarımız kimdi? Amy Gillette. Amy Gillette. Oldukça tanınan birisi. Evet, bundan bir on sene önce kadar almışız biz bu kitabı kitaplığımıza. Bu alanda kendisi bir otorite olarak değerlendirilebilir. Hocam doğrusu ben kitabı böyle beklemiyordum. Hani beni cezbeden, çok hoşuma giden taraf şu. Diyaloglar birbirinin devamı. Dolayısıyla karakterler filan bir yerden sonra oturunca artık onlara aşina oluyorsunuz filan epey hoşuma gitti. <gülüyor> Tehlif hakları sıkıntısından dolayı yazara ulaştın ve onay verdi değil mi? Sağ olsun çok hızlı bir şekilde e-mailimize geri döndü. Hı hı. Kitaptan belli bölümleri kullanabileceğimizi söyledi. Hı hı. Biz şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimize de eğer Varsa imkanları zaten kitabın linklerini de senin web sitesine koyarız. Nereden Hı -hı. alabileceklerine dair Hı -hı. edinmelerini. Çünkü kitabı ben daha önce okumuştum. Şimdi seneler sonra tekrar kitaba bakınca şunu hatırladım. Bir solukta okumuşum ben bunu. Gerçi Hı -hı. hakkını vererek okumamışım. Şimdi biraz onu yapmaya çalışacağız. Tek tek böyle kullanılan deyimlerin üzerinden gitmeye çalışacağız. Ama dediğin gibi bir hikaye bütünlüğü olduğu için akıcı bir uslubu var. Bir örnek ilk bir diyalogla başlayacağız hocam. Onun açıklaması üzerinden devam edeceğiz. Bob Draus'a hard bargain başlıklı diyaloğu aktaracağız. Bob ilk diyalogda işten kovuluyor. Eşi, kurabiye bir şeyler hazırlıyor. Pazarlamaya, onu satmaya çalışıyor. Şimdi de işte satıcı ona geri dönüş yapıyor. Ön bilgi olarak vermiş olalım. Değerli dinleyenlerimiz daha kolay takip etmiş olurlar. Ve diyalogumuza başlayalım hocam istersen. Buyurun. Bob drives a hard bargain. Carol from the village market calls Bob to discuss Susan's scrumptious cookies. Carol and Bob discuss how much Bob will receive for each cookie. Hi Bob, how is it going? Fine thanks Carol. How are you? Can't complain. Bob, I've had a chance to crunch some numbers. I can pay you 50 cents per cookie. That's out of the question. At that price, it's not worth our while. The ingredients alone cost us 30 cents per cookie. Okay, let me sweeten the deal. 60 cents per cookie. Carol, my wife and I need to make a living from this business. Okay, okay. You've twisted my arm. I'll pay you 75 cents per cookie. Take it or leave it. Now you're talking. We'll take it. You would drive a hard bargain, Bob. Yes, but we make a good cookie. Let's get the ball rolling. Bring me 2000 cookies on Monday morning by 9 am. David'in yana şimdi gerçekleştirdiğimiz dialog hocamızla mütelaa edeceğiz özellikle İngilizce deyimler normalde çok bilinmeyen ifadeler üzerinde duracağız. Carol, hi Bob, how is it going diyor. How is it going? Ne var ne yok, nasılısın? Evet, genel olarak nasıl gidiyor? O da cevap olarak fine, thanks, how are you diye karşılıkta bulunuyor. O da can't complain, can't complain ne demek hocam? Yani şikayetçi değiliz. Halimize şükür gibi. Peki burada bir ifade var, crunch the numbers. Crunch the numbers. I've had a chance to crunch some numbers diyor mesela. Sayıları ezdim mi diyor, sayıları çıt çatırdattım mı diyor? Nedir hocam orada? Mecazi bir anlatım var. Burada hani rakamlarla biraz oynadım, bir hesap yaptım. Hı hı. Daha çok herhalde şeyde kullanılıyor hocam bu, e, hesaplamalarda bu deyim kullanılıyor. To perform calculations, hesap yapmak anlamına geliyormuş değil mi hocam? Crunch numbers. Evet. Evet. Demle ilgili olarak bir örnekte şöyle Scott loves to crunch numbers so he decided to be an accountant Scott sayılarla oynamayı ya da hesap yapmayı seviyor bu yüzden muhasebeci oldu gibi bir cümle var evet doğru Hani bu diyalogta pazarlık yapıyor Bobla Carol ve diyor ki işte sana diyor 50 sent önerebilirim her bir kurabiye başına. Bob da diyor ki that's out of the question. Hocam nedir bu? Soru dışı. Ne demek out of the question? Yani lafı bile edilmez hani mümkün değil anlamında. Biraz İtiraz ediyor yani o fiyata. Impossible anlamına geliyor değil mi? Evet bu aslında günlük hayatta kullanılıyor. Şimdi aslında ben de buraya biraz girecektim. Ha, Bazı ifadeler burada günlük hayatta çok yaygın kullanılıyor. Bazen de çok duymadığımız nadir kullanılan kalıplara da yer vermiş. Mesela out of the question Gerçekten yaygın kullanımı olan bir deyim. Hı hı. Hani imkan dahilinde değil, seçenekler arasında değil. That's out of the question nedir mesela. Yani seçenekler arasında bu yok anlamına gelir. Hocam ben e, senin yeni bir araba aldığını öğrendim. Hayırlı olsun. Güle güle kullan. Sağ ol. Burada, <gülüyor> <gülüyor> burada e, örnekte bir cümle var. O sana çok uygun gibi. Onu okumanı istesem. İkinci örnek değil mi? You want to borrow my new car and drive it across the country. I'm sorry, but that's out of the question. <gülüyor> Öyle bir talep gelirse muhtemelen bu verirsin değil mi hocam şu anda? <gülüyor> ya... Artık kimin talep ettiğine bağlı. <gülüyor> ama sıfır araba hocam yani. Ise... Yani çok sıkıntı değil çünkü arabaların sigortaları oluyor genelde. Yani herhangi bir şey olursa. Ay yine de hocam. Sigortalar karşılıyor mastattını. Tabii tabii ama sıfır arabanın şeyi farklı hocam ya. Yani insan toz kondurmak istemez üstüne, bilemiyorum. Doğru, haklısın. But that's out of the question diyor. Devamında hocam diyor ki mesela, it is not worth our while diyor. Nedir o worth our while açıkçası benim çok bildiğim bir ifade değildi. Benim de değil aslında çok kullandığımız bir şey değil. Hı -hı. Anlam olarak da burada worthy of one's effort yani e, vaktimize bile değmez. Hı -hı. Yani böyle bir şey yapmamız. hani Bu fiyattan verdiğinde bundan hiçbir şekilde kar elde edemeyeceğiz. hani Bizim için emek harcadığımızda değmez gibi bir anlam var. Bir örnek şöyle verilebilir hocam belki. Let me make it worth your while to work weekends. I'll pay you an extra ten dollars per hour on Saturdays and Sundays. Burada hani hafta sonlarını değerlendirmene yardımcı olayım. Hani daha da değerli kalayım gibi bir anlam var. Karşılığını alabilesin. Evet. Ben şöyle anladım. Sanki bu arkadaş... Hani normalde hafta içi çalışıyor, hafta sonu tatil yapıyor. Ama ekstra bir iş, iş yükü var. Hani patron ya da biri ona şey diyor, hani cumartesi pazarını ayır pişman olmazsın. Hani ben onun telafi ederim, sana ekstradan hani bir karşılık vereyim. O Hı -hı. da olabilir, çünkü konteksti bilmiyoruz ya tam olarak. Hı -hı. Şey de olabilir, yani mesela burada gençler mesela genç yaşta işe başlıyorlar, çalışıyorlar. Hafta içler diyelim ki okula gidiyor, Hı -hı. hafta sonunda çalışacak. Böyle bir teklif veriyor diyelim ki bir işveren hafta sonlarını hani harcadığın emeğin karşılığını alacaksın. Sana ekstradan şu kadar vereceğim. Bir ifade de olabilir hmm. yani. Oradaki ekstra ifadesi hocam bana şey geldi. Yani normalde hafta içi atıyorum mesela 15 dolar alıyorsa saatine işte hafta sonu katlayarak fazladan veriyor gibi geldi bana ama o ekstra ifadesinden evet, dolayı. Doğru. Hı -hı. Doğru çünkü ıı, genelde Özellikle mesela pazar günleri çok insanlar çalışmazlar. Burada mesela eyalet kanunu var. Pazar günü eğer işveren çalıştırırsa çalışanını ekstradan bir şey ödemek zorunda. Hmm. Çünkü tatil günü. Hani harcadığımız zamana değmez gibisinden ya da hani it is not worth our while dediğimiz zaman evet, oluyor. Evet emeğimizin karşılığını alamayız gibi bir şey söylüyor orada. Böyle dedikten sonra Bob Carol diyor ki, okay let me sweeten the deal diyor. Sweeten the deal bilmediğim bir ifade ama aslında kolay çıkarılıyor. Evet. Hı -hı. Doğru. Anlayabilirsiniz şeyinden, gelişinden. Ne anlama gelir hocam? Sweeten the deal. Yani pazarlığı hmm. biraz tatlandıralım. Şirin göstermek, güzel göstermek. ha tatlandırmak belki değil mi hocam? Daha cazip kılmak. Diyor ki, let me sweeten the deal. 10 cent arttırıyor, 50 cent önermişti başta, şimdi 60 cent öneriyor kurabiye başına. Bob devam ediyor, Carol, my wife and I need to make a living from this business, diyor. Make a living nedir hocam? Bu çok gerçekten günlük hayatta karşımıza çıkan bir kalıp hayatlarını sürdürebilmek için yeteri kadar para kazanmak anlamına geliyor. Hmm. Geçimini temin etmek. Ha, geçimini evet. temin etmek. O güzel oldu. <gülüyor> Many people laugh at him, but Bill actually makes a living selling gourmet dog food. Pek çok insan alay eder ama Bill aslında hmm. köpek yiyeceği satmaktan geçimini temin ediyor. Hmm. O işi yaparak hayatını kazanıyor. Okay, okay. You've twisted my arm diyor Mesela elimi büktün diyor Niye öyle dedi hocam orada Nedir Evet bu da ilginç bir ifade Yani beni ikna ettin anlamına geliyor hmm. Bu ifade Ya da zor durumda mı bıraktın Anlamına geliyor Ya da hani bilek güreşi yapılır e, Yenersin yani Evet Yendin anlamına geliyor Yani elimi büktün güzel, güzel bir bağlantı kurdun aslında Olabilir tabii <gülüyor> Hani orijinlerini bilmediğimiz için Deyimlerin çıkışlarını Bence mantıklı oldu <gülüyor> Şeye geldi aklıma Beni alt ettin gibi hmm. Yani. O da güzel I'll pay you 75 cents per cookie. Take it or leave it. Bu da güzel bir ifade. Bu şirin duruyor aslında. Take it or leave it. Ya sev ya terk et gibi. <gülüyor> ya sev ya terk et gibi oldu. Hani ya kabul et ya da bırak git. Ha değil mi? Take it or leave it. Ya al ya da bırak git gibisinden. Şey bazen pazarlık yaparsın. Adam bir şey satacak hani sıkı pazarlıkçısındır. İndirirsin indirirsin adam bir yere kadar indirir indirir. Artık ineceği sınır kalmaz artık sinirlenir. Al ya da bırak git falan dersen. <gülüyor> Take it or leave it. Artık satıcı şey olmuş yani. Verebileceğim son fiyat bu. Bıçak gemiye dayandı. Kabul et ya da bundan sonrası yapabileceğim hiçbir şey yok diyor. Değil mi hocam burada? Evet. Doğru. Now you are talking. Bak bu da güzel bir ifade hocam. Benim hoşuma gitti. Now you are talking. Şimdi konuşuyorsun diyor. Nedir? Şimdi konuşuyorsun. İşte şimdi hani asıl pazarlıkta hani bir yere varabildik. Aha. Ortak bir nokta bulabildik hani. Uzlaşıya varabildik gibi anlam var. Bir ortama gidersin bir toplantıya katılırsın ya da bir topluluğa bir, bir amacın vardır ama adamlar oraya gelmemiş evet. gazel okurlar başka başka şeyler hani sıkılırsın falan en son böyle bir şekilde evet. senin ilgi alanına giren konuya gelince ha işte şimdi artık hani anlaştığımız dil konuşmaya başladın falan dersin ya herhalde o anlamda bir ifade bu da değil mi hocam? Evet benzer bir anlam var evet bence de bir örnek diyor ki, "You'd like to offer me a $10,000 raise and a corner office?" Now you are talking. <gülüyor> şimdi bana 10.000 dolar maaş zammı ve köşedeki ofisi mi öneriyorsun? İşte şimdi hoşuma giden şeyleri söylemeye başladın. Hani artık pazarlıkta belli bir uzlaşma noktasına geldik anlamında. Karşı tarafta. hani bundan memnuniyetini dile getiriyor aslında. You drive a hard bargain. Nedir hocam? Sıkı bir pazarlık sürdün mü diyor. Nedir? Kesinlikle sıkı bir pazarlıkçısın. Hmm. Yaptın. Yani pazarlık çok hani sıkı geçti anlamında. Yine bu da benim çok hani aslında çok kullandığım bir ifade değil. Ama bargain kelimesi zaten hani bu deyim çok anlaşılır bir deyim olduğu için bargain zaten pazarlık demek. Yani bu anlamda çok hmm. beklenmedik bir şeyi yok anlamı yok. To be tough in negotiating an agreement diyor mesela. To negotiate something in one's favor. I wanted to pay less for the car, but the salesman drew a hard bargain. Burada ne anlıyoruz hocam? İndirim yapmadı mı anlıyoruz? Yani az ödemek istedim araba için ama e, karşıdaki satıcı çok sıkı pazarlıkçıydı. İnmedi yani. yani. istediğim fiyatı alamadım gibi bir anlamı var aslında. O da hani bu böyle söyleyince yani sıkı pazarlıkçısın falan deyince o da diyor ki Yes, but we make a good cookie. Ama iyi kurabiye yapıyoruz. Hani bunun karşılığını veriyoruz anlamında. Evet. Peki bu bu ifade herhalde muhtemelen sporla alakalı diyelim en azından. Diyor ki let's get the ball rolling. Let's get the ball rolling, hani top yuvarlansın mı diyor, ne diyor? Yani bu aslında yine çok kullanılan bir ifade. Hani artık başlasın, ne yapıyorsak, hani neye başladıysak, nasıl bir işin içerisindeysek, illa sporla alakalı olması gerekmiyor. Hı -hı. Bir proje olabilir, bir süreç olabilir, bir oyun olabilir. Hadi başlayalım artık anlamını. To get started diye zaten burada çevirmiş. Örnek cümle olarak, let's get the ball rolling on this project. We've only got one week to finish it. Hani bir hafta süremiz kaldı bitirmeye. Hani hadi başlayacaksak başlayalım. Yani evet. bir an önce başlayalım anlamında. Evet, Bring me 2000 cookies on Monday morning by 9 am. Burada zaten özel bir şey yok, değil mi hocam? Yok artık şeyi bitiyor orada. Pazarlıkları bitiyor. Quantity de anlaşıyorlar. Ne kadar sipariş vereceğini söylüyor en son olarak. Ve böylece e, diyaloğumuzu da bitirdik. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Desteğin için, katkıların için. Ben teşekkür ederim. Hı -hı. Yani aslında sen konuya hakimsin. birgin ben burada... Açıkçası <gülüyor> misafir sanatçı gibi oldum. Eyvallah hocam o yok şöyle hani. Hatta şöyle söyleyeyim yani yeri gelmişken ben eski enlem ve boylamları şimdi dinliyorum. 2014 senesindeyim en son olarak. Sanıyorum 2012-2013 o tarihlerde başlıyorsun bu eğlenceli İngilizce köşesine. Aha, aha. Mesela o dönemde söylediğin bir ifade var hani telaffuzların olsun, kullandığın cümleler olsun. Hani beni yargılamayın bundan dolayı bir şey söylüyorsun. Ya gitar için söylüyorsun bunu ya İngilizce ya için. Çünkü için başlarda canım, evet. yeni olduğun için. Ama şimdi mesela aradan 7-8 sene geçince bakıyorum. Hani telaffuzlar daha düzgün, daha dikkatli konuştuğun, kalıplar kullandığın kelimeler vesaireler. Ciddi bir gelişme var. O hocam çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hani senden duymak bunları çok güzel. Çünkü gerçekten öyle. Yani o zamanlar ben elimde çok kaynak yok. Neyi nerede arayacağımı falan bilmiyorum. Robotları mesela Google Translate'in robotuna söylettiriyorum. Ne kadarını anlarsam artık onun gibi söylemeye çalışıyorum. O da her zaman doğruyu söylemiyor zaten falan. Ama hani mesela o baştaki cesareti ben göstermemiş olsaydım şu an bu konumda olamayabilirdim. Olmazdım zaten. Bir yerde hani nasıl... Demek lazım. Biraz vurdum duymaz olmak lazım hocam ya. Bilemiyorum. Ne dersin? Hem o hem de konsistansı diyorlar ya. Yani tutarlılık. Hı -hı. Ee, sen belki o zamandan bu zamana kadar sürekli olarak bu konuda emek sarf ediyorsun. Hani günlük bir saat de olsa, Hı -hı. yarım saat de olsa Hı -hı. bırakmadan, pes etmeden, ara vermeden, düzenli bir şekilde çalıştığın için karşılığını alıyorsun ya. Yani. Ben öyle de bakıyorum hadiseye. Eyvallah hocam. En, en, en boylam sağ olsun beni geliştiriyor. Yani tek takipçimiz olmasa da beni geliştiriyor. O öyle bir tesellisi var benim için hocam. E dönüp baktığım zaman dediğin gibi mesela o eski bölümlere ya bu ben miyim ne kadar kötü telaffuz etmişim falan diyorum ama diğer taraftan da seviniyorum. Ya diyorum niye niye kötü hissediyorsun ki? Sevinmen lazım. Geliştirmişsin kendini. Daha ne? Yani <gülüyor> ya öyle de bir durumu var hocam. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Burada bulunuşun özgüven katıyor. yani bir hata yaparsam en azından düzeltecek bir danış ...bir öğretmenimiz var. Hissiyle biraz daha rahat hareket ediyorum. Diğer türlü olsaydı ben her ifadeyi sözlükten ya da diğer telaffuz motorlarına okutturmaya çalışıyorum. Doğru mu söylemişim falan diye. O da beni çok yoruyordu. Ama şu an sen burada olduğun için ben biraz daha böyle hani nasıl derler daha azdı da yol alabildim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Değerli dinleyenler, konuğumuz Mehmet Çoğal. Amerika Günleri Podcast'inin sahibi. Kendisiyle ortak bir bölüm gerçekleştirdik ve Ara ara yine kendisiyle beraber olmaya devam ediyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yine yeniden yeni bir bölümde bir yine yeniden yeni bir ralı yine yeniden yeni bir bölümde tekrar birlikte olunca edik. Esen kalınız, hoşça kalınız. www.mbirgin.com <gülüyor> <gülüyor> Enlem ve boylam 143 Temmuz 2020. Bitti. Esen kalınız. Enlem ve boylam. Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin.